Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyodan Ekonomi Ekoloji Programından Herkese Merhaba. Şimdi bugün Ekonomi Ekolojide e, yakın zamanda da aslında e, programımızda ele almıştık. Ancak tabi gelişmeler oldukça bizde e, çevre ve yaşam alanları mücadelesindeki gelişmeleri gündemde tutmaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü programımızda yine yargı kararlarının ve yıllarca süren emeklerin hiçe sayıldığı. Ee, sermayenin e, isteklerinin aslında ön planda tutulduğu Yurttaşların bölge halkının ne istediğinin göz ardı edildiği Yine bir örnek e, üzerinden gideceğiz Kastamonu Cide Loç Vadisi'ne yapılmak istenen Cidehes projesi ee, Aşağı yukarı neredeyse 10 yıllık bir mücadele var e, Geçmişinde e, Epey hukuki anlamda ee, süre gelen bir e, mücadele bu. Şimdi e, yine bu konuyla ilgili e, son dönemde bir takım gelişmeler var. E, her ne kadar hukuk anlamında bir takım e, kazanımlar elde edilse de maalesef e, hukukun yine arkasından e, dolaşılarak e, yeni bir takım kararlar çıkarttırılarak e, bu projeler ...devam ettirilmeye, bütün bu mücadeleye karşı sürdürülmeye çalışılıyor. Şimdi o projenin biraz önce bir tarihçesini hatırlayacağız. Telefon attığımızda Loç Vadisi Koruma Platformu'ndan Erdinç Ay var. Günaydın Erdinç Bey. Günaydın Erdin, nasılsınız? İyi Teşekkür inşallah. ediyorum. Bizler iyiyiz, sizler de iyisiniz umarım. Allah sağlığımız yerinde CDSK hortlayınca biraz sıkıntılarımız var. Sıkıntı oldu doğru haklısınız evet. Şimdi e, isterseniz e, süreç uzun e, yaklaşık 10 yıla dayanan bir mücadele e, sürdürüyorsunuz doğru. orada. İsterseniz bir başından hatırlayalım hem dinleyicilerimize de e, bir bilgi vermek hatırlatma e, babında. Ne zaman başlamıştı bu? Nasıl başlamıştı? Mücadelenin başlangıcı. 16 Mart 2009 tarihinde Orya Enerji'nin chat e, toplantısı istemesiyle başlamıştır. Evet Raporu okuduğumuzda işte şöyle şurduk, hiçbir bir şey. kadar zaten biz bilmiyorduk. Projeyi okuyunca ne kadar enteresan ve doğa kalkan yapacağını gördük. Hı hı. Bununla ilgili 2009 sonunda bir dava açtık. Çet iddial davası. Bu dava yaklaşık 2013'te sonuçlandı. Uzun vadiler evet. atlattık. E, fakat Orya Enerji temizliği sardırıp mesela ben en son 2016'da e, Danıştay son noktayı koydu. Hı hı. Bununla ilgili e, HES'in, Cide HES'in özellikle Cide HES'in etmek istiyorum. Evet. E, Karar terkmesi kapalı olmak şeklinde hukuka uygun bulmadı. İptal etti. Hı hı. E, uzatmak istemiyor ama önce şöyle yapılıyor. Yok uzatın lütfen. Uzatayım mı? Zaman <gülüyor> tamam. Uzatabilirsiniz. <mesela. gülüyor> Zaman tekrar başa sarayım filmimizi. 2009'da kapalı kurduktan sonra Açtik X davayı Karsam İdara Mahkemesi'ne çünkü teknik olarak Eee raporundaki hataları bulduğumuzda hı. İdare Mahkemesine dava açmamız gerekiyor. Evet. Biz de bölge halkı olarak 232 kişilik birlikle dilekçemizle birlikte bir avukat e, Yakup Bey ile birlikte bir davamızı açtık. Hı. Evet. İdare Mahkemesi bununla ilgili bir keşif ataması yaptı. 3 Üç hocamız Orman Fakültesi'nden gelirken ki maalesef onları anmak istiyorum burada. Eee e, e, Tobanda kaza yaptılar, şey vefat etti. Onları kaybettik. Hı. Ona çok üzülmüştük. Evet. Arkasından yine bir çeyre sonra üç hocamız daha atandı. Bir kişinin verdiği rapor doğrultusunda Kasımlı İdare Mahkemesi esir durdurdu. Ama Hı. durdurmadan önce de biz e, hatal firma e, şöyle oluyor tekst olarak. Çet raporu geçti an firma hemen sağa girmeye çalışıyor. Hı. Oysa çet raporu sadece bu iş yaparken yapacağı hataları da düzelteceğini gösteren bir yazılım şeklidir. Ama araziye girmesi için alması gereken daha çok izinler gerekiyor. İşte en başta Vursat alması gerekiyor. Vursat olmadan araziye girdi. Hmm. 25 defa sorduk. Araziye girme vursatın var mı diye. 25 defa cevap vermiş. Var demiş. Hmm. Fakat biz her sorduğumuzda bizi çalışma üretini engelliyor şeklinde savcılar şikayetle. bulunmuş bulunduğu için artık dava açıldı. Sizlere dava açıldı. Evet. evet. Bununla ilgili ciddi kişi biz yargılandık. <gülüyor> ee, i̇lk konuşulmadan sonra bu sayı 40'a düştü. O düştü pardon. Ve hala devam etmekteyiz. Yani bu 232 kişi aslında değil mi? Ee, yani, yani bu CDS'e karşılaştığımız iptal davası ile ilgiliydi. Araziye girdiklerinde, köyde, e, köyde araziye geldiğinde biz köy olarak karşısına çıktık. Araziye girmek için ustazın var mı diye sorduk. Hı hı. O da var olduğunu, e, biz posta koydum tabiri caizse. E, biz bir şey yapmadık ama biz bir şey yapmamız olmanıza rağmen... Dava hakkımızda. Şikayetçi oldu. Hı hı. Bizden şikayetçi olduğu için de Cumhuriyet Savcılığı hakkımızda dava açtı. Hı hı. O dava hala sürüyor. 22 celse oldu. Hala sürüyor. Hala 2013 sürüyor. müydü? E, Başlangıç 2010'dur. 2010'dan 2000. beri başlayan bir dava devam ediyor. Evet. Bir de O da çok davamız var ki artık bir de zaman zaman birbirine karıştırıyor. <gülüyor> hangi davamız var. Doğru evet. Yani bakın, yarın da bir tane davamız var bununla ilgili. Hı. Ona da çıkacağız. Bu hangisi? Bir davamız var. O da şu. Ya çok konudan konuya geçiyoruz gerçi ama e, biz bu süreç sonucunda asteksik alaksıma geçeyim. Firma araziye girdiği için bizden şikayetçi olmuştu ya. Evet. E, bizi biz de bunun üzerine baktık. Biz kimseye duyuramıyoruz. Firma İstanbul Merkezi var, Salı Pazarı'nda. Hı hı. Biz de Salı Pazarı'nda kamuya yaratabilmek için ön oturum elemeye başlattık. Hı. 28 gün sonra eee Kastamonu İl Özel İdaresi bizi haklı buldu. Haklısınız, oraya enerjinin yok, bunu kabul ediyorum ve araziyi mühürlüyorum dedi. Hmm. Şantiyi mühürlüyorum dedi, mühürledi. Evet. Bakın e, devletin bir organı adamların hakikaten usatı yok diye mühürlüyor şantiyeyi. Aslında Tatlı sizin haklı da, olduğunuz tabi bu, bu arada tabii ki, ortaya ki. çıkıyor. Evet. Devletin yapmadığı görevi halk yapmış olmasına rağmen, Firma bizden şikayetçi olduğu için biz ağlanıyoruz. Evet. Bunu yapması gereken kolluk kuvvetleriydi. Bakın bölge altında böyle bir şikayeti var. Çıkar bana şu belgeyi görelim gerekirken hep bizim üstümüze geldiler. Hı hı. İşte bu davası sürüyor yaklaşık 6-7 yıldan beri. Bunun evet. davası olacak. Biz de bunun üzerine daha sonra şu aklımıza geldi. Burada kimin kusuru var? Özel İdaresinin kusuru var. Buradaki memur arkadaşlar görevli zamanı yapmış olsaydı bölgedeki demizden ayrıca kesilmeyecekti. Biz de bu yüzden Görevini yapmayan yollar hakkında dava açtık. Hmm. Bu davayı kazandık. Ee, oradaki yetkili bir zamanında görevini yapmadığı için ağaçlardan dolayı hüküm giydi. Evet. O, o da itiraz etmiş yargıtaya. Tekrar dosya geri gelmiş sanırım. Hmm. Bunun ilgili davamı devam ediyor. Evet, bir daha kendisinden. Hı -hı. Aynı anda birkaç şey davanız birden yürüyor aslında ediyor, mücadele. Evet. Hukuksal platformda farklı davalarla mücadeleyi sürdürmeye çalışıyorsunuz. Aynen Şimdi öyle. tabii evet. e, burası biraz tabii bu e, Cidehes'in yapılmak istenen e, bölgesinden, yerinden e, belki e, bahsetmek lazım. Burası Küredağları Milli Parkı olarak geçiyor. E, ve buranın yeriyle ilgili de e, bir takım e, sanıyorum e, yani şirketler, Ürketin yapmak istediği yer e, tam Milli Park'ın yanında kaldığı e, söyleniyor e, evet. e, ve işte bir şekilde Milli Park'ın dışında kaldığı için orada HES'i yapabileceği yönünde bir takım e, iddiaları var. Ama aslında orası Milli Park'ın bir uzantısı e, şeklinde bir bölüm. E, orayı biraz anlatabilir misiniz? Burası Tabii tam nedir? N neresi burası? Şimdi burası e, Dünya Armancılık Örgütü olan faunun dünyada koruması gereken 100 noktadan... Seçtiğiniz noktadan 9 tane Türkiye'dedir. 9 tane bölgeden en bir bölgede Küredağlı Milli Parkı'dır. Evet. Dolç Vazisi e, Küredağlı Milli Parkı içerisindedir. Hı hı. 2000 senesinde Milli Park ilan edildiğinde burada yaşayan köylü, çünkü orman köylüsüyüz biz orada, evet. ormana çıkmamız gerekiyor. Milli Park bir e, köylü koruma adı altında bir esneklik sağlamış. Onun ismi de tampon bölge tanımı. Hı hı. Milli Park içindesiniz fakat tampon bölgede zaman ee, Milli Park'ta pek karışmak karışmıyor Ormana girip çıkabiliyorsunuz e, Tarım yapabiliyorsunuz ekip Eğer köy bölgesini de Milli park içinden almış olsaydı Köyde işfahat yapmaz mümkün olmayacaktı Siz de bir şey yapamayacaktınız tabi yani, Tarım öyle. yapamayacaktınız evet. Evet, Tarım yapmak mümkün değil Dereye girmek belki mümkün olmayacaktı falan ee, seçmek Fakat e, O enerji bu açıyı çok güzel yakalamış Hı -hı. Buranın Milli Park olmadığını iddia ediyor Oysa Bölgede herhangi bir şey yapmak istediğiniz zaman izin alacağınız kurum Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Orman Ormangay Müdürlüğü değil. Evet. Aslında bu Milli Park. Çünkü Milli Park'ı bir duvar çeker gibi yukarıdan aşağıya soldan sağa çizgi çekemezsiniz. Zaten bununla ilgili açtığımız davada Giren 7 kişinin verdiği bilgi iş raporunda zaten yazılıyor. Hı hı. Burası Milli Park kablosu içerisindedir. Burada yapılacak herhangi bir etki sadece buraya değil, ...Milli Park'ın tamamını etkileyecektir şeklinde raporu var. Evet. Ee, Şimdi yine şeye dönmek istiyorum. Danıştay'ın hı. vermiş olduğu kararı dönmek istiyorum. Çünkü Danıştay bu konuyu altı ana başlık altında incelemiş. Hem Milli Park'tan bahsetmiş... Hı hı. ...hem de bölgenin jeolojik yapısından bahsetmiş... ...tarımsal ağından bahsetmiş... ...orman ekosisteminden bahsetmiş... ...cansuyundan bahsetmiş... bütüncül havza yönetiminden bahsetmiş... Ekolojik açıdan bölge ikiye bölmüş, orman vasfıyla ve dereyatı almak üzere bunların hepsi milli park ilgilenen ana konulardır. Bu altı ana marka üzerinden cides yapılamaz demiş. Evet, yani onu tabii orada hatırlatalım. Şimdi bu Danıştay'ın daha evvel iki kez ÇED iptali var. O ÇED iptalleri e, de e, dayanaklardan e, bahsediyorsunuz siz şu evet, anda değil mi? <gülüyor> evet, evet, evet, sonra tabii belki biraz e, oradan da bahsetmek lazım. Bu ÇED meselesini biraz açmak lazım. Şimdi daha evvel iki, iki kez bu ÇED iptal edildi. Fakat hmm. şirkette iki defa değil mi yine aynı şekilde e, değişiklik yaparak ÇED dosyasını tekrardan e, Güzel, Çevre Şehircilik Bakanlığı Sundu değil mi? Sundu. Değil mi? Şu, doğru ama eksik özellikle kısmının Birinci kazandığımızda Yani Danıştay e, iptal kararı çıkardığı ÇED ile ilgili Firma şu itirazda bulundu Bu gelen bilgi kişi raporu 3 kişiden Meydana gelmektedir hı. ki Genel teamüldüdür. Bütün e, mahkemeler Bu gibi davalarda 3 tane bir iş harç atar. iki tarafa sorar Dava ve davacılara okeylerler Dava aç devam eder Orenci de sorulmuştu. Okeylemişti kendisi. Üç tane bir hocamız geldi. Raporunu yazdı. Bu raporu mahkeme okuyarak ciddiyet yapılamaz dedi. işteye ya gitti. Dedik ki üç tane hoca sayısı az. Daha fazla olması gerekiyor. Bu <gülüyor> süren bozuldu. Tekrar kalsam idare mahkemesine döndü davamız. Sefer idare mahkemesi yeni, hocamızı aldı. hocamız da bir tekrar e, hocamız geldi. Hı -hı. Rapor yazdılar. Bu rapor üzerine yine biz e, davayı kazandık. Şu şunu itiraz etti. Ee, yani son gelme bir odur 2009 Taksim 7 diye bir genelge var Bakanlığın çıkarmış olduğu evet. Bu genelge diyor ki Mahkemenin itiraz konusunu Düzeltebiliyorsan Tekrar gel dosyunu inceleyin Hatta öyle bir gel ki dosyanın tamamını incelemeyeceğim Sadece ve sadece Mahkemenin itiraz ettiği bölümü inceleyeceğim Ve sana onay vereceğim şeklinde. Hı hı. Şimdi demin söylemiştim 6 ana madde şeklinde mahkeme Ceresi iptal etmiş Ama şu iki ile gelmiş. Birincisi burası Milli Park değildir diyor hakim. Hayır burası Milli Park'ın dışında bir yerde iddia ediyor. İkincisi de burada on bin tane ağaç kesecek demiş yerinde danıştayın verdiği kararda. On bin tane ağaç kesmeyeceğim ki üç tane ağaç keseceğim ben diyor. Burada hata var diyerek bakanlar tekrar dosyatını sunuyor. Evet. Şimdi, Biz hala diyoruz ki bakın buradaki hı hı. danıştayın kararında Milli Park zaten demiyor. Milli Park hamsi işareti yani alınan dolayı uygun görmediğini Artı 10.000 tane fazla ağaç olduğunu söylüyor ki doğru bırakın 10.000 taneyi. Proje alanında göl olması gerekiyor Ciliye göre. Hmm. Göl alanı 426.000 metrekare. Burası Karadeniz bölgesi ağaçlık bölge. Metrekareye bir ağaç düşse 426.000 ağaç eder. Hadi kim yerin çorak olduğunu varsayalım. Ikiye bölelim, 226 226.000 metrekare olsa bir metrekare ağaç düşse 200.000 tane ağaç var demektir en az. En az evet. Biz de şunu yaptık. Bunun üzerine 3 defa bakanlığa toplantıya gittik, bunu sözlü olarak anlattık ve fazla kez direkçe şey yazdık. Ee, bakansız Çelik Müdürü Merdi'ye cevap şu, ben bu konuya hakim değilim, ben de Orman Genel Müdürlüğü'ne soruyorum, milli parklara soruyorum, onların yazılarda üç tane fazla açı yoktur deniliyor iddia ediyor. Biz de bunun üzerine köyde bir çalışma komisyonu kuruldu. 4 muhtarlığımız e, köylüler sahaya indiler, sahanın sadece 21 olan bir alanını saymışlar, 31 tane çıkmış. Çünkü alan çok büyük, sanırım mümkün değil. Evet. Bu, bu 30 bin tane ağacı tutan kütüpheler. Bununla ilgili de bir yazı yazıldı, tekrar bakanlığa gönderildi. Evet. son bekliyoruz. Evet. Şimdi peki bu şu anda Orya Enerji... Ee, orada bir takım e, faaliyetlerde de e, bulunuyor değil mi? Yani şimdi bu bir hazırlanan ÇED raporuna e, dayanarak zaten orada 8 bin tane ağacı e, şu ana kadar ile ilgili Maalesef bir kestim. takım bilgiler var. O nasıl oldu? Bir, belki o süreci de e, aktarmakta fayda Tabii var. Ki, Çünkü bu son gelişme aslında biraz e, buna dayanıyor. Doğru. Şimdi aslında Bakanlar Verdiği ÇED raporunda yani 2017'deki başvurusunda onlar hiç bahsetmiyordu bile ağaçlardan yağı, mı kesice yağ ağaçlardan bahsetmiyorsun ağaçtan hiç bahsetmedi hmm. bile hmm. ben 3 defa toplantıya katıldım ben hiç hmm. şunu anlamıştım toplantıda bir sunum yapan bir arkadaş var Obelia Mühendislik diye Bursa'da bir firma Çetvapon yazan bir firma evet. Biz proje boyunca zaten topu topu 3 ağaç kesecektik Yardımcı 3000 tane Yok, 300 tane 300, 300 tane 300. Hmm. yani çok az bir sayı gözüküyor 300 tane Evet ben emin misiniz eminim ee, bizim daha önce yerden bir başvurumuz vardı Orman Güven Müdürlüğüne Oryo Enerji çalışma esnasındayken burada kaç tane ağaç kestikleri, bunun için kaç para ödedi diye soru sormuştuk. Cevabı gelmişti. Oradaki rakam sayı 27'den, yani 2009'dan bahsediyorum. Kesti ağaç sayısı 763 taneydi. Ve bunu Oryo Enerji bir gazete yapmış olarak portajında gerile gerile söylemiş. Parasını verdi kestik şeklinde. Hmm. Kendi web sayfalarında açık açık yazıyor kaç tane ağaç kestiklerini. Artı, yani Orman Yen Müdürü'nün verdiği yazıda yazıyor. Buna rağmen chat raporu bu belirtilmemişti. Biz söyleyince chat müdürü ha hatta arkadaşlardan bunu bir tane yazın dedi. Bakın bu enteresandır. Chat müdürü yapması gereken rapordaki hata görürse rapor hatalıdır red etmesi gerekirken ile birlikte beraber raporu düzeltiyorlar. Sanki raporu ortak yazması gerekiyormuş gibi. Oysa başkanın görevi raporda hata varsa kusur basiret etmektir. Rapora da eklendi bir ihtimal şimdi. A.S.S. bahsedildi. Bundan sonra üçü sanat keseceğiz diye düzeltme yaptılar ama bundan sonraki kesek ağaç sayısı 100 bin civarında gözüküyor. Zaten 8 bini kesti çoktan değil mi? Evet kesildi. Zaten kesildi ve... Kestiği e bölgede su kalan bölge değil, e, boruların döşeneceği bölgedeki ağaçları kesti. Onu engelleyemedik maalesef. Evet ve bundan sonra daha ne kadar ağaç kesici ile ilgili de herhangi bir bilgi bu hazırladıkları ÇED e, raporunda e, da geçmiyor. Yazılı değil. Yazılı, Yazılı değil. değil. Bilmiyoruz ama. Raporda yazmıyor. Bakanlığın sormuş olduğu milli parklar yanıt vermiyor. Orman bir yanıt vermiyor. Tek rakamları 300 tane. Burada bir kelime oyunu yapacak ama onu da tamamlayamadık. Yani e, su alta bölge belli. Ajen Google haritasının loş Vadisi yazın. Herkes göre bakabiliyor ağaçlık bölge olduğunu. Evet. Ve şu an e, harfler yenilenmiş olduğu için oranjinin kestiği bölgedeki ağaç kesen yerler de belli. Orantı yaparsanız 1 bin ağaç hangi bölgede kesilmiş? Diğer bölge bunun kaçta kaçta hesaplarsız ki rakam yine ortaya çıkıyor. Evet. Bir de tabii sanıyorum bu gerçi demin siz de izah ettiniz aslında burası işte Küredağları Milli Parkı havzası içerisinde kalan bir bölge. Dolayısıyla aslında işte insan elinin değmemesi gereken yerlerden bahsediyoruz ama işte buralar böyle HES tehditleri altında şirketlere sunulmuş vaziyette. Bir de sanıyorum bu Küredağları Milli Parkı'nın 245 metre uzağına ile ilgili bir bu Projenin yerinin değiştirildiğiyle ilgili de bir takım şeyler e, yansıdı e, haberlere. Bu Onun... yanlış. Öyle mi? Yanlış. Çünkü proje teminle bahsettiğim gibi sadece o enerji şu söyleniyor. Mahkemenin verdiği e, düzeltmeyi yaparak gel. Proje tapatıp aynı yerde. Hmm. Hem bir santim yukarı hem bir santim aşağı indi. E Yapılacağı, en yapacak yer aynı yerde. E, Santral'ın kuracağı yer aynı yerde. Bunun bir hattı aynı yerde. santin yer değiştirmedi. Değiştirmedi ama bu böyle bir algı mı yaratılıyor? Yani kağıt üzerinde mi bir takım değişiklikler Sanki. yapılıyor? Evet. Sanki. Evet. Oysa e, zaten başka yapması teknik açıktan mümkün değil. Çünkü e, set yapması gerekiyor. Set yapacak tek ideal bölge bizim köy ağzı e, mevkimiz Değirmen ağzı dediğimiz bölge var. Değirmen ağzı yapması gerekiyor. E, 4300 metre taşıması gerekiyor suyu uzanabilmesi için. Buraya bir sifon yapacak. Sifon yapacağı yer de belli. Her şey belli. Evet. <gülüyor> Zaten projeyi kaydırma biz. Şey. Evet Ama yeri, e, değişmedi yani. yeri değişmedi yani zaten yerinin değişmesi de sonuçta yine aslında 245 metre dediğimiz şey çok da uzak değil yine havzanın içinde kalan bir yerden Aynen. bahsediyoruz evet. değil mi? Aynen öyle. Evet peki şimdi tabi siz bu mücadeleyi yıllardır e, sürdürüyorsunuz çok çeşitli platformlarda bunu e, kamuoyuna e, duyurmaya çalıştınız bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalıştınız e, fakat e, işte anlattığınız üzere e, maalesef sef tam kurtuldu Tamam bu iş bitti derken neredeyse yani kelimenin e, tam anlamıyla tekrardan hortluyor bu mesele. Tekrardan bir Mabit hayal de. kırıklığı. Tekrardan işte hukuki süreçler sil baştan e, başa dönülüyor. Şimdi e, bu gelinen e, son noktada e, geride de tabii epeyce de bir tecrübe e, bıraktınız. Bundan sonra ne yapacaksınız? Şimdi bu şirket buraya girdi artık. Bu böyle zaten 8000 bin kesmiş. Ne oluyor şu anda? Orada bir faaliyet var mı? Ne tür bir faaliyet var? Devam eden bir şey varsa. Ve siz bundan sonraki süreçte ne planlıyorsunuz? Tamam. E, rahat girmeli. Çünkü chat onayı daha almadı. ÇED 2017 ÇED yani şu an askıda. ÇED süreci geçen sene Mart ayında başladı başvuruları. Mart ayından beri olayın takibindeyiz. 3-4 defa üç defa e, bakanlığa gittik. Bir defa meclise gittik. Bununla ilgili ise ağzımıza getirmek için. Fakat firmaların geri gelme sebebi şu, teknik bir problem var. İdare yargıya müdahale ediyor. Evet. İdare yargıya müdahale ettiği sürece ruhsal alandaki mücadele bitmez. Hı hı, Nedir hı. bu olay? Şimdi bir proje yapmak istiyorsunuz, chat raporu yazıyorsunuz, bu chat raporunu bakanlığa sunuyorsunuz. Bakanlık bunu inceliyor. Bakanlık kim? İdarenin kendisi. Evet. Bakanlık bunu onay veriyor. Sonra diyor ki, ben ona vermem de ama siz halk olarak bir bakın. Belki bir, gözden kaçan bir şey yapmışım diyoruz. Biz de halk olarak projeyi okuyoruz. Hatalar buluyoruz. Dava açıyoruz. Davayı kime açıyoruz? ÇEDE yazan firma değil devleti açıyoruz. Hatalı karar vermişsin diye. Doğru. Ve bunu kazandıktan sonra e, devletin haklısınız burada bir hata olup deyip geri çekilmesi gerekirken devlet e, idare tekrar bir madde çıkartıyor. genelge çıkartıyor. 2009-07'de. Bu madde yasamaya müdahale demektir bizim için. Pardon, pardon yargıya müdahale demektir bizim için. Yani bu aslında o karar e, iptal edilmiş e, ÇED'lerin e, tekrardan içinde bir takım oynamalar, değişiklikler yapılarak evet. tekrardan e, sunulması, tekrardan gündeme getirilmesi Aynen. anlamına geliyor değil mi? Bu tek bizim için değil. Mi? Türkiye'de HES'le veya ÇED'le evet. ekolojik nasıl evet. tüm köyler için geçerli bir durum. Biz onlaki dava açtık. Yeni açıda dava... Çünkü bu 2009-2010 Taksim 7 genelgesi kaldırılmazsa eğer her kazanılan mahkemeden sonra idare yine her şeyi kabul edecektir. Bunun sonu yok. Evet ve Her Türkiye şey de de, baştan başlayacak. Evet. Cidehes gibi bunun başka bir takım örneklerinde de zaten Türkiye'de maalesef biliyoruz, duyuyoruz. Evet. Aynen. Yüzden yaptığımız 2009 7 şeklindeki energeye yürütme duruma kararı çıkanma için mahkeme açtık. Sonucunu bekliyoruz. Hı hı. Hatta tavsiyem. Türkiye'de Türkiye süreci prosesine kulak vermiş olan arkadaşlar varsa eğer Türkiye'de ekolojik olarak köylerimize müdahil olsunlar, bu davaya katılsınlar. Bu da, e, da e, 2008.7 iptal olsun. Evet. Bu yapılması gerekiyor. Doğru. Evet. başta. Önemli. Eğer bu durdurulamazsa yapacak tek şey daha önce olduğu gibi e, firmanın önüne çıkabilmek, e, hatalarını gösterebilmek, devletin kolluk kuvvetlerinin ve memur yapmış yapmamış olduğu görevleri köyün yapmaya çalışması. Fakat biz yapılınca şikayet ediliyoruz, mahkemeyle koyuyoruz firmayla. Hı hı. Ee, eğer bütün memurlar, bütün idaredeki çalışan arkadaşlar vazifelerini e, doğru düzgün yaparlarsa asıl bunlara şikayet kalmayacak. Evet. Bunlarla ilgili şunu yapmayı düşünüyoruz bundan sonra. Çevre toplantılarına bizde 6 tane kurum vardı, 6 kuruluş vardı. İşte, e, BSE'yi, Milli Parklar, Orman Genel Müdürlüğü, Çevre İl Müdürlüğü gibi. Hepsine teklif soruyorsun. Yani ne diyorsun proje hakkında diye. Projeyi okumadan ben gelenleri gördüm. Toplantıda. Hmm. Orada dinliyor. Evet. Bizim istedikler efendim diyor. Çekip gidiyor memur. Biz nasıl diyeceğiz ki sen bu proje raporunu okumuyorsun. Onay veriyorsun. Sen onay verdiği için ben bölgede mağdur oluyorum. ağaçların hmm. kesiliyor. Dengem bozuluyor. Hmm. bu nasıl senden davacıyım. Evet. Sen çet raporunu zamanı düzgün okusaydın. Masanın ve senin ...makamının hakkını vermiş olsa olsaydın bu chat raporu belki geçmeyecekti. Elbette. Bu yüzden görevini yapmayan, ihmal eden memnun hakkında açacağız. Evet. Bundan sonra süreç chat, bu şekilde işleyecek. Bu yani. şekilde. Hı. En başta çet genel müdür hakkında. Çünkü başkan o, ona söylüyoruz. E ben ne yapayım işte oradan gelen rapor bunlar diyor. Hatta şuna şahit oldum. Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6 sayfa rapor göndermiş CİDHES ile ilgili... Hı hı. Oradaki yapıma aşamasındaki bu Hataları göstermiş Ama sonra şu yazmamış CITES yapılırsa ekolojik olarak Mümkün doğru bir şey değildir Yazmadığından dolayı raporu geri göndertti İlla şunu istedi CITES yapılabilir şekilde raporu gönder bana diye Evet Ben başkalarını başka yapamam diyor. Hayır, Sen başkansın bunu yorumlayacaksın ki, Evet altı yaparak rapor gelmiş Ciddi şekilde araştırma yapmış Milli Parklar Genel Müdürlüğü Demek ki bir sakınca var Bu şartları CITES yapılamaz demesi gerekirken tekrar tekrar raporu geri gönderiyor. Evet. Size bundan sonraki süreçte, bundan sonraki mücadelelerinizde kolaylıklar diliyoruz. Umarız bu Loç Vadisine, Küre Dağları Milli Parkı'nın içine yapılmak istenen bu HES tehdidine artık bir daha üzeri açılmamak üzere kapatırsınız. Bu mücadeleniz de başarıyla sonuçlanır umut edelim. Çok teşekkür Hoş ediyoruz ol. yayınımıza katıldığınız ben çok için. Haftaya olmayın. Ee, şunu da söylemek istedim son söz olarak ee, Enerji Bakanımızın söylemiş olduğu Bir söz vardı, Bakanımızın bir söz vardı. Biz hakikaten HES'lerle çok lili gittik Yanlış hı -hı, yapmışız hı -hı. Bunu fark ettik Bu dayanların arkasına kalmadan rica ediyoruz evet. Bölgeye girip kendilerini izleme yapmıyorlar HES'lerin zarlarını görmüyorlar Can suyu hakkında en ufak bilgileri yok hı -hı. 22 metreküp akan bir devrekenin 1 metreküp 2 metreküp su bırakırsız Bu hayat devam etmez Ekoloji devam etmez Evet Niye yapılmıyor mu? Tabii ki yapılıyor ama yapılmanın metotları var. Bunları öğrensinler, ondan sonra çiftçiye onay vetermesinler. Biz Hı -hı. bunu da istiyoruz. Evet. Çok cahilce, bilmeden onaylanıyor her şey. Ondan sonra köylü ve e e ekoloji damadan oluyor. Evet, Bizim peki. Talebimiz budur. Doğrusun, Çok ya. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun şans verdiğiniz için bize. Bu hafta Ekonomi Ekoloji'nin konu Loç Vadisi Koruma Platformu'ndan Erdinç Aydı. Kendisine teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji